Kalbe gelen rahmani ve şeytani hataralar ve ondan kurtuluş. Malum olduğu üzere her bir insanın sol memesinin iki parmak aşağısında yüzü arkaya dönük kozalığı şeklinde bir yürek vardır. Hayvanlarda olduğu gibi bu yürek insanda da vardır. Elektrik ve enerji olarak sağ ve sol çukurlarına saniyede takriben 400 bin kelime yağar. Bu yağan kelimelere his ve duygu denilir. Bunlardan sinir damarlarına ve sistemine yayılan 330 küsür yürek sahibinin lehinde olan şeyleri celbetmek içindir. 330 küsürü yürek sahibinin aleyhinde bulunan şeyleri def etmek içindir. Bununla her yürek sahibi avını ve avcısını lehinde ve aleyhinde olanı tanır. Konu teşri ilmine havaledir, bize konu değildir. 330 küsur hayrı ilham eden sinir sistemlerinin içerisindeki istek ve arzuları hayra yöneltir yahut hayır işlemeyi arzular. Salik helal kazanıp yerse, şer'i şerifi tatbik ederse, yani ilahi buyrukları, doğrusu dini mübini İslami'nin şeriatinin hükümlerini hayatına hakim kılarsa, melekler o duygulara müdahale ederek sinir sistemini hayır işlemeye yöneltir. Ve daima sinir sisteminin vasıtasıyla dima iyiliklerin işlenmesini ilka eder. Buna meleklenmesi, ilham, hayırlı duygu denilir. 300 küsür kelime de şerri arzulayan sinir sistemlerinin içerisine yayılır. Kâmilen itikadını taşıh etmeyen ve şeriatin hükümlerini hayatına tamamıyla hakim kılmayanın sinir sistemlerine de yerleşir. Binan aleyh, Şeytan da sinir sistemine müdahale ederek şer işlemeye temayül ve arzuyu yerleştirir ve sinir sistemini şer işlemeye yöneltir. Dima'a hak ve gerçeği inkar etmesini yerleştirir. Buna da şeytanın lemmesi, vesvese, kötü duygu denilmektedir. Geri kalan kelimeler boşa gider. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ لِشْشَيْطَانِ bi بِبْنِ ademe وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء Vallahu ye'idukum magfiratan minhu ve fadla Şüphesiz şeytanın ve meleğin olmak üzere Adem oğlunun kalbinde lenmeleri, eşit istekli his ve duyguları vardır. Ama şeytanın lenmesi şerri akla getirmektir. Hak ve gerçeği inkar etmektir, yalanlamaktır. Ama meleğin lenmesi ise hayrı akla getirmektir. Hak ve gerçeği tasdik etmektir. Kim bunu bulursa, o Allah'tandır diyebilsin ve Allah'a hamdetsin. Kim de öbürünü, şerri akla getirmek, hak ve gerçeği inkar etmek duygusunu bulursa, şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytan sizi fakir olacaksınız demekle korkutur ve kötülüğü size emreder. Halbuki Allah size kendisinden mağfireti ve fazlu merhameti vermeyi de vaat eder, mealindeki ayeti okudu. Bir saniyede kalp pompası vazifesini gören merkez üzerine 400 bin kelime yağar. Dima bundan onda birini ancak hisseder. Hafıza kuvvetini çalıştıran hücreler, müdrike kuvvetinin hissettiğinden onda birinin cismani karikatürünü ruhani buhar olarak hisseder. Hafıza kuvvetinin tesiri altına giren kelimelerden dil onda birini ancak ifade edebilir. Bu gelen hataralar esas itibarıyla ikiye ayrılır. Kalpten beyaz kan içerisinde akış yapan hayrı ilham edicidir. Buna hissi rahmani, hissi meleki denilir. Günah arzusunu beyan eden ve işletilmesine asabi damarları tahrik edene de hissi şeytani, hissi nefsani denilir. O da kirli kanın içinde dolaşır. a. Direk Allah Teala'dan kalbe, Rahmani tecelliye müstenit gelen histir. Geldiği zaman akabinde göğüs genişler. Dimağa rahatlık gelir. Beden büyük yorgunluk ve bitkinlikten kurtulmuş gibi rahatlar. Buna itaat etmek ve emrini derhal tatbik etmek şüphesiz en faideli yoldur. Buna ilham tecellii-i irade ismi verilir. Nefs buna mukavemet edemez. Bunun gelişi anında Asabi damarları tahrik eden hissi şeytani söner, esir olur. B. Yine hayrı ilham eder. Kalbin sağından itibaren hayır işletmeyi arzulayan histir. Damarlarda dolaşırken diğer tarafta da nefs ona karşı koyar. Bazen galip olur, bazen de mağlup olur. Mağlup olduğu takdirde ismi hatara olur. Mücadele anında devam ederse ismi vesvese ve tereddüt olur. Bazen de galebe çaldığı zaman nefs işlemesini engelleyemediği için benlik ve riya arzusunu isteğine katar. Burada salik'in iki vazifesi var. 1. Hayır işlemeyi engelleyen hissin zıttına fiilen hareket etmek, yani işe başlamaktır. 2. İşe başladıktan sonra yaptığın riya'dır, murailik yapıyorsun şeklindeki telkine kapılmadan ameline devam etmek, Amelin sonunda da istiğfar çekmektir. Mesela şeytan, dinleme aletini arkadan kürek kemikleri üzerine koyar. Orada kedinin fareyi beklediği gibi bekler. Hiss-i rahmani veya hissi meleki geldiğinde nefsle irtibat kurar. O ibadetin işlemesinde nefsi tahrik eder. Yapma, yapsan ne kazanırsın? Bu insanlar hep nereye giderse oraya git, ayıp olur diye telkin eder. Eğer salik, meleki ve rahmani hissine itaat edip, günahın terk edilmesini azimlerse, faidesiz olduğunu telkin eder. Ona cesaret verir. Mağlup edemedi ise, yahut ibadetten men edemedi ise, ibadet işlemesinde ona korku verir. Delirirsin, çıldırırsın der. Salik, azmini fiile geçirirse, bu takdirde yalnız iken acele arzusunu verir. Halk içindeyken riyakarlığını, yani, yerli yerinde kılma arzusunu verir. Şeyh Fudayl bin İyaz, bunu nazarı itibara alarak şöyle buyurur. İnsan için yaptığın ibadet şirktir. İnsan için ameli terk etmek riyâ ve şirktir. İhlas, bu iki arzuyu yok etmektir. Halk nazarında ibadet yapman fenalık olduğu gibi, halk içinde ibadeti terk etmen aynı riyadır. Allah Teala'ya yalvarmakla, Hayrı ilham eden nefsi fiile geçir. Sonunda da layıkıyla yapamadım diye beş kere estağfirullah de. Kalbe gelen hataralar daima günah işlemeye nefsi tahrik eder. Yine şeytan vasıtasıyla kalp ve nefsin tahrikinden kalbe günah işlemenin şiddetli arzusu gelir. Geliş anında çare kalp ve dili birleştirerek لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ illa بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ Allahu Ekber Yine beş kere Estağfirullah demektir. Hatara da Nefsani ve şeytani olmak üzere iki kısımdır. Beş derecededir. Kalbe geldikten sonra şeytandan ise bunalım, huzursuzluk, kesik kesik arzulama şeklinde gelir. Nefsten olursa dalgınlık, cesaretle sürekli arzu gelir. A- Hacistir. Tesirsiz olarak kalbe süratle gelip geçen günah arzusudur. İttifakla bunda hiçbir günah yoktur. B. Kalbe süratle gelip yavaş yavaş giden günah arzusudur. Lâ rukel vesvesetu. Vesvese sana zarar vermez şeklindeki hadisi şerif bu iki kısma aittir. C. Hadisun nefstir. Bu, yap yapma diye tereddütlü, Sürekli gelip erkenden geçmeyen nefsin konuşmasıdır. Burada da muahaze yoktur. D. Fiilin işlenilmesini şiddetli arzu ile mühimsemek hissidir. Buna kast, niyet denilir. Umum itibarıyla hayırda sevabı tahsil eder. Şerde ise onunla muahaze gerekli iken Allah tarafından afuf edilmiştir. Buna hem denilir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur. إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك في كتابه فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة فإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبه الله تعالى سيئة واحدة ولا يهلك على الله إلا هالكون محقق الله تعالى iyilikleri ve kötülükleri ilmi ezeliisinde tespit etmiştir sonra kitabında onu beyan etmiştir binaen aleyh kim bir iyiliği yapmaya ihtimam eder şiddetli arzular Yapmaya karar verir ve işlemezse, Allah nezdinde unutan bir hasene yazar. Arzuladığı gibi işlerse, Allah Teala onu da nezdinde en az on haseneyle yedi yüz kata kadar, daha birçok katlara kadar yazar. Kim bir şerri ihtimam eder, sonra işlemezse, Allah onu da nezdinde bir iyilik yazar. Şayet ihtimam eder ve işlerse, Allah Teala onu da bir seyyie olarak yazar kötülüğe devam edenden başkası Allah nezdinde helak olmaz. Hayır ve şer, bu derecede birbirinden ayrılır. Havas hakkında bu derecede bir zarar varsa da, avam hakkında bu dördüncü dereceye kadar hiçbir zarar yoktur. E- Azimdir. Kastın, iradenin, yapabilme gücünü fiile geçirmek üzerinde olan şiddetli arzudur. Bunda fenalıktaki olan azim, azabı, Hayırdaki olan azim, sevabı tahsil eder. Bu derecede gelen his, hayırlı ise fiile geçirmek, şerli ise istiğfar etmek gerekir. Burada müntesip, üç isme sığınmak ve iki fiili işlemekle kendini tedavi eder. Tevhid eşit, La ilahe illallah kelimesine. Havkale eşit, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim kelimesine veya La ilahe illallahul fe'alu celle celaluhu kelimesine sığınılır. Ölüm rabıtası yahut mürşit rabıtası yapılır. Eğer bununla geçmedi ise salih arkadaşın sohbetine başvurulur. En çok faideli utancı atmak, korkuyu terk etmek, tövbe ile mürşidinin gölgesine sığınmaktır. 17. İlletsiz ve gayesiz zamanından kendine bir vakit tayin etmektir. O vakitte illetsiz ve gayesiz zikirle meşgul olması şarttır. Dünyevi ihtiyacını teminden maada salik kalbinin üzerinde durur. Yoluna devam eder. Bilhusus dünyada uzleti için tayin etmiş olduğu vakitte zikir ve evradına devam eder. Boş vakitlerinde rabıtaya çok önem verir. Bu en güzel kavuşturucudur. Salik kemal-ı fakr ile imkan derecesinde şeriatı tatbik eder. Şeriatı tatbik etmenin ismi tarikat olur. Beşer olduğu münasebetiyle günah işlerse derhal tövbeyi tazeler. Hatta kalbine gelen gafletten dolayı ayrıca tövbe eder. Nitekim Rabiatul Adaviye, tövbe etmekten tövbe lazımdır. Çünkü gafletle tövbe, tövbenin tekrarını gerektirir, demiştir. 18. Salik, Kendini yetiştirmek istediği tarikati diğer tarikatlerden daha üstün ve faedeli inanmalıdır. Zira kendisinin tarikatini diğerlerden daha üstün görmüyorsa o tarikatten başkasına talip olur ve bundan dolayı bocalar yol bulamaz. Nitekim kendi mezhebini üstün görmeyen mezheplerden mahrum olur dediler. Şu kadar ki diğer mezhepleri, meşrepleri, üstadından başka üstadları hiçbir suretle inkar edemez. ''Benim mezhebim de haktır, meşrebim de haktır. Yüzde doksan dokuz mezhep ve meşrebim hakka isabetlidir. Ancak öbürleri de haktır.'' diye itiraftan sonra inkar edemez. Salik üstadını kendisiyle Allah arasında en mükemmel inansa sorumlu değildir. Kutuptur, gavstır diye iddia ederse zarar görür. Onun için gerek bunda ve gerek diğer edeplerde Salik'in basiret üzere olması lazımdır.